Bayanların çıplak ayakla namaz kılması caiz midir? Yani Hanefi mezhebinde Kadının avreti mutala edilirken Hidayede diğer kitaplarımızda Ayakla alakalı Yani farklı mutalalar var Hulasası şudur, özeti şudur Kardeşim Kadın ayağı Namahreme karşı avrettir Yani erkeklerin Namahrem erkeklerin yanında da çorap olmalıdır, örtülü olmalıdır. Ama namaz kılarken ayağın üstü açık olabilir. Fakat kapatırsa daha güzel olur. Kapatırsa ayağında örtü olursa, çorap olursa yani daha güzel olur. Ama Hanefi fukası ikiye ayırmıştır. Evlâ olan da namazda örtülü olmaz. Fakat erkekler canibinde mutlaka örtülü olmalı. Ayak görünmemelidir. Peki, erkeklerin namaz kılma durumunda, ayaklarının çıplak olmasında bir kerahat var mıdır? Yani, Hanefilere göre menduttur çorap giymesi, fakat Şafilere göre فَخْلَعْنَ عَلَيْهِ ayet-i hareketle eftal olan çorapsız kılmalardır. Fakat bugün özellikle camilerdeki yapılar itibariyle yani kardeşlerimiz çorapsız camilere gitmesinler, evet. abdest alıyorlar, o halde camiye girince koku oluyor. Zaten Hanefilerde menduttur. Çorapla kılmazlar.